Günaydın. Hafta ortasına geldiğimizde günün ilk kampanya haberi belki de İstanbul'da yaşayan hemen herkesin denk geldiği semt pazarlarıyla ilgili. Sizi bilmem ama İstanbul'un büyük kısmı ya giyim kuşam alışverişini yapmak ya da sebze meyvesini daha taze almak için semt pazarlarını doldurup taşıyor her gün. Pazarlar sanki maddi durum ayrımı olmaksızın bir yaşam biçiminin sokağa yansıdığı nadir yerlerden biri. Ya da bana öyle geliyor. İşte ne amaçlı olursa olsun sokak aralarında kurulan ilkel pazarlar yerine yasa ile öngörülen alanlara çağdaş ve modern halk pazarları kurulmasını talep eden Turgut Güngör, cadde üstüne ve sokak aralarına kurulan halk pazarlarının insanlara rahatsızlık verdiğini söylüyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan pazar kurma telaşının ve günün ilerleyen saatlerinde de yasak olmasına rağmen barış çırışlar nedeniyle hem o bölgede yaşayan insanları hem de alışverişe gelenleri olumsuz etkilediğini ekliyor. Saat... Sabah 5'te pazar sokaklarına gelen pazarcıların araçlarını gelişi güzel park etmeleri nedeniyle tüm pazar yakını bölgelerde ve çevresinde ciddi park sorunu yaşandığı, gün boyu trafik sıkışıklığının adeta kabusa dönüştüğünü söyleyen Turgut, pazar kurulan alana ambulans ve itfaiye araçları giremediği için Bölgede yaşayanların can güvenliğinin neredeyse toplam 20 saat boyunca tehdit altında olduğunu da söylüyor. Akşam saat 19'da pazarcıların tezgah toplamasından sonra başlayan çöp toplama işleminin de sokak bazında en az 2 saat sürdüğünü söylüyor Turgut. Bölgenin tazlikli su ile yıkanmasının kimi zaman gece yarısına kadar sürdüğünü, tüm bu sıralanan gerekçeleri bile insan sağlığının her bakımdan nasıl olumsuz etkilendiğini göstermeye yeteceğini düşündüğünü ekliyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org semt pazarı adresini ziyaret edebilirsiniz. İstanbul'un sem pazarlarından İzmir'in meşhur Kemeraltı Çarşısı'na geçelim bakalım. Ayşe Ergökmen Çekici tarafından başlatılan kampanyanın talebi İzmir Kemeraltı'nda yıllar boyunca çakmak benzini satan Kör Hafız Mustafa Ayrıközü'nün Kemeraltı Çarşısı'nda heykelinin dikilmesi. Kör Hafız'ın Kemeraltı Çarşısı'nda seyyar satıcı olarak 60 yıl boyunca çakmaklara benzin satarak... Geçindiğini anlatan Ayşe, İzmir'in ve tüm Ege Bölgesi'nin en hareketli çarşısında Benzinci Kör Hafız ismiyle tanındığını, fakat asıl adının Mustafa Ayırközü olduğunu ve 1902 yılında İzmir'de doğduğunu ekler. Tıbbiyede öğrenciyken mezun olup yaşamını hekim olarak sürdüreceğini hayal ederken Antep'e asker olarak gönderilmiş Mustafa Ayırközü, işgal altındaki Antep'te Fransızlara karşı savaşırken sağ gözünü kaybetmiş. Ardından Musul iline gönderilmiş. Musul'da da İngilizler işgal etmiş ve Mustafa Ayrıköz'ü o cephede de İngilizlere karşı savaşırken bu kez sol gözünü kaybetmiş. İki gözünde kutsal di vatan topraklarını savunurken kaybeden İzmirli tıbbiye öğrencisi Mustafa Ayrıköz'ü memleketi İzmir'e dönmüş fakat okuluna devam edememiş. Kemeraltı çarşısında 60 yıl sürecek olan seyar satıcılığı da böyle başlamış. Yılların canlı tarihi gibi İzmir Kemeraltı'nın yıllarına şahitlik eden kör hafız Mustafa Ayırgöz'ün Kemeraltı Çarşısı'na heykelinin dikilmesini talep eden kampanya hakkında detaylı bilgi ise changeorg hafızı adresinde bulabilirsiniz. Sırada bisiklet yollarını gözeten bir kampanya var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne yönelik Umut Haniolu tarafından başlatılan kampanyanın talebi sahildeki bisiklet yolu işaretlerinin tekrar çizilmesi, bisiklet yoluna motorlu araçların girmemesi, insanların rahatça ve güvenli biçimde bisiklete binme bilmeleri ve yürüyüş yapabilmeleri. Bisiklete ayrılan yolların yeniden çizim ve işaretlerle ayrıştırılması gerektiğini söyleyen Umut, bisiklet yolu olan ve işaretler bulunan yolda asfalt dökülmesi sonucu ne olduğu belli olmayan bir yol ortaya çıktığını Araçların bu yoldan devamlı olarak yararlanarak yayıların ve bisikletlerin tepkisine neden olduğunu da ekliyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise Change.org Taksim sahilde bisiklet yolu adresinde. Bir kampanyada İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne yönelik başlatılmış kampanyanın sahibi Hande Alp Oral. Bilgi Üniversitesi'nde önceki yıllarda var olan Spring Break yani bahar tatili uygulamasının hem öğrenciler hem de çalışanlar için kısa bir mola verme, finallerden önce rahatlama ve deşarj olma adına çok yararlı bir uygulama olduğunu düşünüyor ve uygulamadan kaldırılan bahar tatili yani spring break'e geri istiyoruz diyerek destek topluyor. Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden, çalışanlarından, hocalarından detaylı bilgi için change.org taksim bilgide bahar tatili adresini ziyaret edebilirsiniz. Son haberimiz ise imza kampanyası değil bir duyuru. Geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz hatta sonucunda ortaya çıkan kampanyaları paylaştığımız IF Bağımsız Film Festivali kapsamında gerçekleşen atölye çalışmasını anımsarsınız. Festival kapsamında düzenlenen atölyenin ikinci ayağı bu kez İstanbul dışına çıkıyor ve 28 Şubat Perşembe günü Ankaralılarla buluşuyor. Yeri ise ODTÜ Kampüsü Gisam binasında. Dinleyen Ankaralılar varsa herkes buna davetli. Bir atölye ve Yolculuk bir muhalifin kampanya el kitabı başlığı ile yola çıkan atölye sizi en çok ne rahatsız ediyor diye soruyor ve bireysel ve toplumsal değişim gibi konularda etkili ve dönüştürücü kampanyalar yaratan aktivizme hem yerel hem uluslararası anlamda yeni bir boyut getiren Change.org bu konuyu enine boyuna incelemeye ardından da kampanyalaştırmaya davet ediyor. Atölyenin başlangıcında duvar ve sınırlar olmadan bizi en kızdıran ve rahatsız eden hayatımıza dokunan konular dökülecek. Bu kızgınlıklara dair neyi ve neden değiştirmek istediğimizi düşünecek ve bunları değiştirebilecek muhataplar belirlenecek. Bu değişim kampanyasını kimlerin yardımıyla ve nasıl yapılır bunlar keşfedilecek. Bireysel ve toplumsal değişim için bir yol haritası çıkarılacak. Bu değişim için dünyanın en büyük imza kampanyası platformu Change.org'un ve sosyal medyanın nasıl kullanılabileceği anlatılacak ve katılımcılar ertelemeden hemen şimdi değişimin bir parçası olacak. Bu etkinliğe akıllı telefonlarınızı, tabletlerinizi ve bilgisayarınızı getirmeyi unutmayın. Yoksa da sadece kendinizi getirin. Bu yolculuğun sonunda belgesel çekmek için Harvard'daki parlak kariyerini bırakan yönetmen Peter Loom'un filmde çektiği Mısır'daki devrim aktörleri gibi meydana dönüş için yola çıkabilir veya Velcro Ripper'ın Occupy Love'da anlattığı gibi kötülüğe karşı savaşmaktansa daha iyi bir dünya istemek için güçlü adımlar atmaya başlayabilirsiniz. Kim bilir? Online aktivizm ve kampanyacılığın hayatın içindeki karşılığını öğrenmek isteyenler Change.org ile değişim yolculuğu için 28 Şubat Perşembe günü saat 16'da Ankara Ottü Gisam'a gelebilirler. Etkinlik hakkında daha detaylı bilgi ise www.ifistanbul.com adresinde bulunabilir. Burada bütün festivalin programı ve Ankara etkinlikleri de var. Arzu ettiğiniz dünyaya ulaşmanız dileğiyle. Zenubi Ezgi Kaya ile beraber esenlikler diliyoruz.